suratül Fetih. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnnâ fetehnâneke fethan nubînâ Şüphesiz ki biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik Diğfiraleke Allahuma teqaddeme min zembike ve mâ teakhara ve yutinne ni'metahu aleyk وَيُتِنَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ صِرَاطًا Ta ki Allah senin günahından geçmiş ve gelecek olanı senin için bağışlasın. Üzerine olan nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola hidayet etsin. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O imanlarına iman katsınlar diye Müminlerin kalplerine sekinet, huzur indirendir. Hem göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah, alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. لِيُدْحِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْاَنَّارِ Tajrinin tahtyağları ve Ve Allah ifaosağıma. Ta ki mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi olarak kalıcılar olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötülüklerini kendilerinden örtsün. İşte bu Allah katındaki büyük bir kurtuluştur. وَيُعَذِّبَ <gülüyor> Bir de Allah hakkında kötü zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin. O kötü akıbet kendi başlarına gelsin. Çünkü Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Artık o ne kötü bir dönüş yeridir. <gülüyor> Hem göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Çünkü Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. ve mübeşşiran ve nezîran. Şüphesiz ki biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve aynı zamanda ...bir korkutucu olarak gönderdik. <gülüyor> Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz... ...ve ona, dinine ve peygamberine yardım edesiniz. Hem onu, Rabbinizi büyük bilesiniz hem sabah akşam onu tesbih edesiniz. İnna lilladīne yuba'yūn k. İnna sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın kudretli onların sana biat eden ellerinin üzerindedir. Artık kim biatını bozarsa o takdirde ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a hakkında söz verdiği şeyi yerine getirirse bunun üzerine Allah ona yakında pek büyük bir mükafat verecektir. <gülüyor> Seyekûlûleke'l-mukhallafûne minel-ağrâbi şeğanetnâ amvâlûnâ ve ahlûnâ festeghîdlenâ yekûlûne bi'en sinetihim aleyse fî kulûbihim kulfe men yemliku lakum İn Bedevilerden geri bırakılanlar sana bizi bu sefere iştirak etmekten mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden bizim için Allah'tan mağfiret diyecektir. Onlar Dilleriyle kalplerinde olmayanı Söylüyorlar De ki eğer Allah Size bir zarar dokundurmak ister Veya size bir fayda vermek Dilerse sizin için Allah'tan gelecek bir şeye karşı Onu def edecek bir güce Kim malik olabilir Hayır Allah yapmakta olduklarınızdan Hakkıyla haberdardır Bel barıntum Elle Hayır, peygamberin ve Müminlerin müşükler tarafından öldürülüp ebediyen ailelerine dönmeyeceğini sanmıştınız bu kalplerinizde süslü gösterildi ve onlar hakkında kötü zan ile zanda bulundunuz ve helake müstahak olmuş bir topluluk oldunuz. <gülüyor> Halbuki kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse hiç şüphesiz ki biz o kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. vel limen Ve men Ve Allah'u Hem gökülerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğine kendi lütfundan mağfiret eder. Dilediğine de hak ettiği üzere azap eder. Ve Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Seyekûnul muhalefûne izen talaqtum ilâ meğânime ite'hudûhâ darûnâ nettebi'kûm yurîdûne en yübeddînû kelâmallâh. O geri bırakılanlar siz Hayber'deki ganimetleri almak için gittiğiniz zaman bizi bırakın da peşinizden gelelim diyecektir. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki ''Siz asla peşimizden gelmeyeceksiniz.'' Allah hakkınızda daha önce böyle buyurmuştur. Bunun üzerine onlar ''Hayır, siz bizi kıskanıyorsunuz.'' diyeceklerdir. Bilakis onlar... Ancak pek az anlıyorlar. min al-Arab, sət dâğon ilâ qawmin ülle bâsi şâdiidin, tuqâtilon o bedevilerden geri bırakılanlara de ki Siz yakında çok şiddetli savaş ehli olan bir kâme çağrılacaksınız Ya onlarla savaşırsınız Ya da onlar Müslüman olurlar Artık itaat ederseniz Allah size pek güzel bir mükafat verir. Eğer bundan önce Hudeybiye'den sefere iştirak etmeden döndüğünüz gibi yine dönerseniz sizi pek elemli bir azap ile cezalandırır. <gülüyor> Savaşa gitmemekte köre bir günah yoktur Topala bir günah yoktur Hastaya da bir günah yoktur ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse... ...Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu pek elemli bir azap ile cezalandırır. Laqad radiyallahu anil mu'minina ki Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerinde olan sadakati bilip, üzerlerine kalplere huzur veren bir sükunet indirmiş ve onları Mekke'nin fetinden önce yakın bir fethi, Hudeybiye anlaşması ve Hayber'in fethiyle mükafatlandırmıştır. Ve, o, ve alacakları birçok ganimetlerle de onları mükafatlandırdı. Çünkü Allah aziz kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. ankum. Allah size daha birçok ganimetler vaat etmiştir ki onları alacaksınız. Şimdi bunları size çabuklaştırmış, hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ta ki müminlere bir alamet ve ibret olsun ve sizi dosdoğru bir yola hidayet etsin. <gülüyor> Henüz Üzerlerine güç yetiremediğiniz ganimetlerden başkası da vardır ki Allah onları ilim ve kudretiyle gerçekten kuşatmıştır. Onların sizin olacağını takdir etmiş ve bilmiştir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. <gülüyor> Halbuki o inkar edenler biatınızdan sonra Hudeybiye'de sizinle savaşsalardı elbette arkalarına dönecek ve kaçacaklardı. Sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu böyledir ve sen Allah'ın kanununda asla bir değiştirme bulamazsın. O Mekken'in sınırlarının ortasında Hudeybiye'de onlara karşı size zafer verdikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizde onlardan çekendir çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. <gülüyor> مؤمنات لم تعلموهم أن تقعوهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم عرَّةٌ بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. Onlar öyle kimselerdir ki inkar ettiler ve sizi mescid-i haramdan bekletilen kurbanları da yerlerine ulaşmaktan men ettiler. Halbuki Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümine kadınları bilmeyerek kendilerini çiğneyip de onlardan dolayı size bir meşakkat bir vebal, bir vicdan azabı dokunacak olmasaydı kafirlerle savaşmanıza engel olmaz. Ama böyle yaptı ki Allah dilediğini rahmetine koysun. Eğer o müminler kafirlerden ayrılmış olsalardı da siz onları tanıyabilseydiniz, elbette onlardan, Mekkelilerden inkar edenleri pek elemli bir azap ile cezalandırırdık. إذ على الذين تفوه في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين o zaman inkar edenler kalplerine taasubu cahiliye taasubunu yerleştirmişlerdi. Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine kalplere huzur veren sukunetini indirdi ve onları takva sözüne kelimeyi şahadete bağlakıldı. Zaten onlar buna çok layık, buna ehil idiler. Allah ise her şeyi hakkıyla bilendir. اِذْ دَعَلَى قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَعَنْفَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخلن لمسد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محيفين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا Şanına yemin olsun ki Allah peygamberine gösterdiği o rüyayı hak olarak tasdik etmiştir. Allah dilerse başlarınızın saçlarını tamamen tıraş etmiş ve kısaltmış, emniyet içinde kimseler olarak korkmadan mutlaka mescid-i harama gireceksiniz. İşte Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih, Hudeybi'ye anlaşmasını ve Hayber'in fethini verdi. O, onu, İslam'ı bütün dinlere üstün kılsın diye Resulü'nü hidayet ve o hak olan din ile gönderendir. Muhammedu Rasulullah, ve Ladin maahu ashidzah, wa al-kuffaar rhamahu, tarahum ruk'asul jadiy bi taun, سيماهم في وجوههم من أثن السجود نارك مثلهم في التوراة ومثلهم في fiki olarak Allah yeter Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler. Onları çokça rüku eden kimseler ve çokça secde eden kimseler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıdvan sadece onun rızasını isterler. Secde eserinden olan alametleri yüzlerindedir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise bir ekin gibidir ki filizini çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış da gövdesi üzerine dikilmiştir. Bu hal ekincilerin hoşuna gider. Onlar hakkındaki bu benzetme kafirleri onlarla öfkelendirmek içindir. Allah onlardan iman edip salih ameller işleyenlere, bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vaat etmiştir.